Nasılsınız? Afiyet Elhamdülillah. Desiniz. Allah razı olsun. Siz de Diş problemi yaşadığınızı <gülüyor> Zikre değer değil hocam. Zikre değer değil olsa da nimetler daha fazla. Amenna ve sattakna ee, Geçmiş olsun gene Allah de inşallah. İş ağrısı zordur. Hı. Kulak ağrısı zordur. Baş ağrısı zordur. Neresi ağrıyorsa. Neresi ağrıyorsa can orada derler. Evet. Hocam kul hakkı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 işçi işveren hakkından önce ya da bunun kul hakkı boyutunu ele almadan önce konumuzda direk bağlantısı olmayan ama e, bu meselenin anlaşılması için zorunlu olan bir e, başlık açmak istiyorum. Bunu Bir on dakika izin verirseniz bunu ayıralım. Lütfen. Şimdi biz müminiz elhamdülillah. elhamdülillah. Rabbimiz bize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 Allah'ın izni böyle bir nimetimiz Olsaydı işçi verenle ilgili kurallarımızda İmam Azam'ın filan adına, Ebu Hanife'nin filanca sözüne Diye başlayan evet. cümlelerle Belirlenecekti evet. Şu anda bu yok evet. Ama olmayacak diye de bir şey yok Bunu dipnot yapalım bu arada, bir, iznillah, evet. bir gün vakti gelince gelecek İnşallah. Sabah olmadığı için henüz güneş doğmadı <gülüyor> evet. Gece bitecek sabah olacak <gülüyor> Bir Rabbim.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 işveren Müslüman şeriat eksenli olmayan bir çalışma bakanlığının kararnameleri yönergeleri kuralları üzerinden e, iş görmek zorundalar. Yani bu bir vakia. Denimsiyoruz. Evet. Ya da meclisin yaptığı kanunlar içinde. Hani meclis çalışma bakanlığına evet. havale ediyor ya onu zikrettim evet. ben.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 ...Allah'a göre cezalandıracağız... ...hak ihlalini değil mi? Tabii. Biz burada İslami bir konumu konuşuyoruz. Tabii, tabii, Medeni tabii. hukuku konuşmuyoruz. Tabii ki. E, önce o zaman... ...o şeriatın yokluğundan ne çıkacak... ...onu bir konuşmamız evet, lazım. Tabii. Bunu bir zihnimize oturtalım. Şimdi... ...burada diyoruz ki biz... ...tıpkı... ...yolda trafik kurallarının... ...İmam-ı Azam'dan alınmadığı gibi... Evet. ...ama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 Eksenli olmak bir kenara anti şeriat sistemi olduğu halde Müslüman bir işçi zulme uğradığında başka türlü zulmün giderilmesini sağlayamayacaksa mahkemelere müracaat edip mesela Çekoslavak ya da mahkemeye müracaat edip kasp edilen 5 bin talep edebilir. Yani bu şirk düzeninden istifade etmek ya da şirke kaymak çıkmak gibi tehlikeli bir noktaya götürülmemelidir. Eğer bu meseleyi yani Çekoslovakya'da bir Müslüman'ın kasbedilen 5 bin yurusunu alabilmek için patronundan geri alabilmesi için Çekoslovakya'da mahkemeye müracaat etmesi müşrik bir bile olmayan putperes bir mahkemeden yardım yani istemesi mahkemesine başvurmak değil yani. Bu hay bu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 ee, özellikle yapmak istedim çünkü çünkü bugün bir e, şeriat nizamı üzerinden bir işçi işveren ilişkisi kurmamız mümkün değil. E, i̇ki Müslüman ortaklık yaparken de sonunda mahkemeye düşebiliyorlar. Gerçekçi olmak gerekiyor. Bu gerçekçiliğimiz bizi e, yani dinimizden taviz vermeye götürmeyeceği gibi e, herhangi bir şekilde küfrün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 dinimiz açısından sakıncalıdır denecek noktaları genelde yoktur. Tek tük noktalar vardır. Bu girişle biz sözümüze başlayalım isterseniz. Tabii üstlenme. tabii. Şimdi işçi, işveren ilişkilerinde en önemli nokta sözleşmedir. Evet, sözleşmedir. İşçi attığı imzaya göre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 ...sen bu çuvalların ağzını dikmek için... ...bu fabrikaya alındın deniyor. Evet. Karşılığında da sana... ...100 birim para verilecek her ay. Evet. Sekizde burada olacaksın... Işte ...beşte gideceksin... de bir saat bulan olacak... ...klasik şeyler. Şimdi 50 kiloluk çuvalı... ...20 basamak... ...kaldırmak, taşımakla... ...50 kiloluk çuvalın ağzını... ...dikmek aynı şey değil. Kesinlikle. Hafif olan için...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 Patronun şoförü olarak işe alınmış birisi çuval taşıttırılamaz. İkisi aynı değil. Şehir içinde ben bir yere gittiğimde şoförüm olacaksın denmesiyle tırı alacaksın 6 hafta 7 hafta oturduğun evin dışında bir yere ülkeye götüreceksin. ihracat malını taşıyacaksın denmesi ayrı bir şey. Bir numara hakkan mesul olmamak için ya da kul hakkına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 E, bu işçi yani, kardeşimiz e, Sözleşmeye imza atma zorunluluğunda olan sıkışıklığı sebebiyle. Kendiyle o zorunluluğu şey sebebiyle. Yani işsiz kalma ve böyle bir Müslüman hocam o kağıdı almalı. Evet. Çünkü mağdur olduğu için o onu okusa da anlamıyordur. Evet. Çünkü zorda almalı, anlayan birine götürüp bir baksana ya bu benim kaldıracağım bir iş mi demeli.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 hiç unutmuyorum hocam hacı'nın bir tanesi terliğini çıkardı otelde çantasından giydi Harami Şerif'e geldi ihramlı dualar yaptık filan Arafat'a çıkıyoruz bastı koptu terlik ayağından yapışan ee, yerinden koptu. Hmm. ...ihramlı haliyle, Haşiyet halinde... ...adam beddua etti onu üretene... ...Allah Allah, evet... ...ya Allah belanı versin be adam dedi... ...iki kat para alsan da beni yalın ayak bırakmasaydın dedi... Evet. ...hakikaten dönüp terlik alacak bir yerde yok hocam... ...doğru, doğru... ...terlik alacak bir yerde yok... Ne yapacak orada? ...otobüse Hakikaten. biniliyor... ...ben şöyle bir çare ürettim ona... ...dedim ki bak dedim... ...Haremi Şerif'in önünde böyle çöp gibi yığılır terlikler doğru, görmüşsünüz... Evet. ...şudan ayağına bir tane at hemen dedim... ...söyle buraya getirip bir tane bırakarsın. Çünkü onlar genelde çöpe atılıyor. Hmm. Sahipleri karıştırıyor, kayboldu diye alamıyorlar. O, o yani... ...konuyla şey ama... <gülüyor> ...oraya geldiğimiz için... ...hakikaten oradan bir terlik alınınca... ...yerine yenisini... O, e, ...ya o, bir başkasını yok. bırakmak... gerekir mi gerekmez? Değil. Onlar çöpe... Ha, çöpe ...tarif gibi. ettiğim yeri belki siz şu anda göremiyorsunuz. Yok Hanimin yok iyi hatırladım değil. ben. Temizlikçiler onları böyle ha. sahipsiz terlik olarak...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 ee, onu üretene yani işverene bir, ve işçiye şeyi... iş yerinde işçi ve patron Arasında kalmıyor o çalışma Doğru. Orada bir şey üretiliyor Bu üretim bir yere gidiyor Çok basit bir örnek daha mesela ee, Santrale bakan bir memur düşünün Evet i̇şte Filan numaradan arıyorsunuz karşınıza çıkıyor yönlendir bunu diyor. Uyuşuk uyuşuk Edalarla yönlendiriyorsunuz Adam yanlış anlıyor ve işi olmuyor Şimdi patron burada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 Anladınız yani, mı hocam? Anladım. Dersen? Yani kasayı yönetmek üzere çalışıyor. Ee, Mesela yok. Dükkanı ona bırakmış. Ya da dükkanın işte e, diyelim ki düşün. sattığı şeyden patronun eksik verdiğini ha. düşündüğü şeyi eksik cebine verdiğiniz. atıyor. Mesela diyor ki. Kendi bana, kendine tamamlıyor. Bana sekiz yani. saatten fazla çalıştırıyor diyor. Dokuz saati buluyor bazen çalıştığım diyor. E bu ek ücreti gerektiriyor diyor. Bunu vermiyor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 yani bir şey demek lazım. Yani bu bu yapılanın e, şimdi çok olağan şeyler. Canım ne olacak falan e, havasında oluyor genelde bu. İşverene hiçbir şey demek lazım değil hocam. Zalim adama ne diyeceğim ben? Zalim adam Yani hocam. şöyle yani... bir şey. Yani bu tabi e, belki bu. Söylenecek <gülüyor> çok söz var da dinlemez. Yani bence onu söyleyin. Yani şöyle söyleyin. Yani yani, mı söyleyeyim? Bunu? Hayır hayır zalim bizi dinleyen insanın anlayabileceğini düşünerek e, o süpe, açıdan süpe. diyorum yani ha, refleks olarak ha, çünkü diyorum. bazen de adet oluyor hocam yani belli bir hassasiyeti var kul hakkı hassasiyeti ama, ama oluyor zaten bunlar falan ne olur ki canım bir yerde hesaplaşılır falan gibi bir mantıkla da olabiliyor bu iki türlü oluyor evet. hocam şu dikkatimi çekiyor benim mesela eee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 Bunları kurallara bağlamaya çalışmışlar. Yani işçilere, işte toplu sözleşmeye, bir takım ahitlere riayet falan gibi bir takım e, sistemler oluşmuş. Yani ferdi ilişkilerde e, şu psikoloji yani siz de çok görmüşsünüzdür yani... Ben veriyorum işte yani. Beş veriyor görüyor. Hani işçi ya bu rızkı bana patron vermiyor diye düşünüyor ama bazen de patron da sanki rızkı veren benmişim gibi değil mi? O tarz yani, bir psikoloji tabii, tabii. de var, var. oluyor. Hatta bazen bu dindar olan da da oluyor. Yani ya yani ne yazık ki benim kanatlarımda <gülüyor> büyük kurumlar yani sahibi işte Müslüman olmayan veya olan büyük kurumlar daha şeffaf çalışıyorlar. Ha şeffaf kanuna, evet ki kanuna karşı da şeffaflar <gülüyor> işçisine karşı da şeffaflar. Evet kurallara ee, göre işliyor yani mecbur kalıyor ya da çok kalıyor, işleri var çok, takip edebilmek, mensi rakamsal rakam, olarak evet. görüyor. Ee, burada e, ben yine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 Riski daha fazla olan biridir. Bu yüzden de kanunlar genelde biraz Avrupa Sözleşmesi civarında çerçevesinde yapılan kanunlar, ilolar falan yes, vesaire. Evet. Bunlar da hep işçi korumalı. Hatta yazılı olmayan kanunlara rağmen teamül e, evet. şeklinde işçilere mesela e, avukat arkadaşlarla görüşüyorum. İşçiyle patron mahkeme olduğunda bir sıfır başlıyor işçi diyor mahkemeye. Doğru, evet. yani patronun iki iki Öne çıkması lazım ki iki birle bitirebilsin maalesef. Evet. Böyle bir enteresan e dağırı. tespit var. Bunda da bir çok böyle yani aman Allah'ım diye bir ürkütecek bir durum yok. Mühümün... Hocam her sistem zaten biraz İslam da yani zayıfı. Korumak için değil mi? Şüphesiz. Tedbirler getirir. Yani kadını korur. Yani çocuğu korur. Yaşlıyı korur. E, hayvanı korur değil mi yani? Ama evet. zayıfın bunu suistimal etme etmemesi ihtimali lazım. var. Etmemesi lazım. E, Tabii. Yani nasıl patronun elindeki parayı, e, işverenin elindeki imkanı suistimal etmemesi gerekiyor. Öbürünü de zayıflığını suistimal etmemesi Elbette. gerekiyor. Burada hocam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 biri sosyolojiden anlayan biri Şeye olsun. bunu işverene söyle. diyor. İşverene Yani çağrın üç tane biri hoca efendi olsun, bir akademik kimliği olan biri olsun, bir de iş dünyasından birini alın. Adamlara ücret takdir edin. 3 gün sin fabrikanızda gelip nasıl mesela işte bilmem ne belgesi aldığında gelip denetliyorlar ya. 9000 işte evet. falan belgesi evet. aldığını gelsin.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 ...müthiş bir fazilet olduğunu... Çok güzel, ...görüyorum... Çok, çok ...böyle tavsiye ediyorum... ...yeni bir şey bu yani. yani... ...bunu tavsiye ediyorum işveren kardeşlerimize... ...böyle yapın diyor... Ya ...şimdi buradan... Ha, buradan ...bizi da dinleyen... Edelim, ...bizi tabii, dinleyen... Tabii. E, ...hakikaten böyle... E, ...insanlarımız olduğunu düşünüyorum... ...bu onların e dünyasına ben, da yeni bir ufuk yani açacaktır... ...tavsiye ettiklerimden... Evet. E, ...sonra hemen tabi ilk cümle ne oluyor... ...biliyor musunuz Ahmet Bey... Evet. Hocam tamam sen bir yet hazırla gel hafta. <gülüyor> Yok evet. olmadı şimdi. Beraber evet. çay içiyoruz biz. Evet. Sen canın sıkılınca hocam geliyorum diye bana telefon ediyorsun. Çay içiyoruz. Evine davet ediyorsun Muhabbet beni. Ediyoruz, ben seni denetlemem. Evet. Denetleyemem. Evet. İlk defa görüşmüş olsaydık olurdu. Evet. Ben bir defa yüzde üç, yüzde beş seni haklı göreceğim Ulan, hocayla oturup <gülüyor> çay, çay içen bir adam. Ya. Yani bunu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 Beş kişi olması ya, çok daha iyi. Müslümanlar icra. bunu yapsa hocam. Değil mi? Hocam, hocam, hocam bunu o zaman Avrupa yapsın. biz ha değil Müslüman mi? Müslüman yani, bunu yapsın. Avrupa bizden alsın yani bu bu. Hocam şeyi. Ömer hikayeleri anlatarak olmuyor bu işler. Evet. Ömer bu işte. Evet. Kendini evet. muhasebe ettiren, sorgulama yapan, bana ölümü hatırlatın diyen Ömer'in evet, peşinden evet. gidiyoruz biz ya. Bu Ömer Müslümanlığı diye bir kalite. Peşinde koşacağız evet. herhalde biz artık. Onu, e. onu yazacaktınız değil e, mi? İnşallah Abi, çalışıyorum. Inşallah. Şu anda çalışıyorum. <gülüyor> Güzel, Ömer inşallah. Müslümanlığı evet. üzerinde çalışıyoruz yani Ömer'in ciddiyetiyle Müslümanlık. Evet. Şimdi burada e, çok dallandırırsak biz sanayi tesisine e, dalarız burada. Yok, Ama yok, iyi gidiyor hocam. Evet. Özellikle e, işçi işveren meselesinde. Bir şeyin altını çizdim. Ahiret derdi. Dert yani, olarak ahiret olacak. Ahiret derdi. Olmayana işte onu, benim söyleyecek bir şeyim yok hocam. Dedim bir altın olukta da bir kapak yapalım inşallah hocam. Bu ahiret <gülüyor> derdini taşıyalım. Yani bu işveren için de, işçi için de <gülüyor> herkes Sitesi. için. Evet. hepimiz evet. Ya herkes için hocam biz ahirete doğru giderken Tabii. takılıp evet. kalamayız bu dünyada. Evet. Tebe suresinde bir ayet var hocam. Rakamını şu anda hatırlamıyorum. Ee, size ne oldu ki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 işte en baştaki sözüme dönüyorum. Çevre şartlarını, yasal ortamı, taammüllleri dikkate almak gerekiyor. Evet. Mesela 5 dakikalık bir süremiz var hocam. Böyle bir inşallah topa. Bu da bir hak ama hocam. Beni hep sonunda sıkıştırıyorsunuz. Yok, bu sefer benim yani. hakkım oluyor. <gülüyor> Siz ne hocam Allah'ın izniyle.